Kusurlarını setrederek, rıfku mülayemetle ona hoş görünmek, yani dini ona sevdirmek için olursa, ihlas ve samimiyettir. Hasılı, sıbğatullah, tevhid ve ubudiyetten ibarettir. Mü'min, hak için halktan görünür, onlara hak ve gerçek davaya inandırmak için. Munafıksa, halktan görünür, bir menfaati kazanmak için. Birincisi Allah Teala'ya ibadet eder. İkincisi nefsinin hevasına tapar. Müminle gayri müminin arasındaki fark budur. Metin Onun boyasıyla boyanmak Şöyle ki bu boyayla boyanan kimseden Cenabı Hakk'ın rızasından başka hiçbir şey görülmez. Hatta yanında oturan herkes kemalinden ve cemalinden bir haz, bir feyz alır.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 Bu makama ric'iyet yani dönüş makamı denilir.